1624 numaralı konu, Ümmü Seleme ve Ayşe validelerimizin Hazreti Peygamber'in namaz sonlarında yaptıkları dualar hakkında naklettikleri, Hazreti Peygamber sabah namazından sonra şöyle dua ederlerdi, Elâ hümme ini eselüke rızkan tayiben ve ilmen nafiin ve amelen mütekabbelen, Allah'ım, senden tertemiz, helal bir rızık, yararlı bir ilim ve kabul olunacak bir amel istiyorum, Hazreti Peygamber her namazdan sonra şu duayı ederlerdi, Elahümme Rabbe Cibril'e ve Mikail ve İsrafil'e aizni min herri, ne nari ve azabil kabri, ey Allah'ım, ey Cebrail, Mikail ve İsrafil'in Rabbi, beni ateşin hararetinden ve kabir azabından kurtar.